Günaydın, ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygar Özesmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Haftanın ilk gününü yeni başlayan ve ilk adımlarını atan kampanyalara ayırdık. Kampanyalardan sonra ise başarıya ulaşma ihtimali yüksek kampanyaların nasıl kurgulanacağına dair ipuçları vereceğiz. İlk haberimiz İstanbul'dan. Yaşar Yasin tarafından Change.org imza kampanyası platformu üzerinde başlatılan kampanyanın muhatabı İETT. Talebi ise... Metro Sefer Saatlerinin 24 Saat Olması İstanbul'da yaşayan veya gezme maçlı bulunan herkesin istediği saatte ulaşımını pahalı olmayan ve her şeyden önemlisi güvenli bir şekilde sağlaması için kampanyayı başlattığını söyleyen Yaşar'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg 24 saatmetro adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya İzmir'den Nalan Akay tarafından Tokyo'ya yönelik başlatılmış. Talebi ise çeşmenin yeşil kalması. Çeşme'de yüksek kat izni verilmemesini, ikinci bir kuş adası olmamasını isteyen Nalan'ın kampanyası henüz çok yeni ve gelişmeye ihtiyacı var. Yine de bu yeni kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash çeşme yeşil kalsın adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yine çevre ve kent odaklı fakat bu kez Hopa'dan Nurgül Bağdatlı tarafından başlatılan bir kampanya var. Kampanya içeriği henüz çok cılız fakat Karadeniz'den duymaya alıştığımız bir çığlığı ulaştırıyor. Kampanyanın talebi çok net. Nurgül, Artvin'de maden açılmasını istemiyor. Doğanın tahrip edilmemesi için de destek toplamaya başlamış bile. Bakalım ilerleyen günlerde Nurgül'ün kampanyası destek alarak büyüyebilecek mi? Sıradaki kampanya henüz çok az içeriğe ve açıklamaya sahip olsa da ortaya çıkış sebebini anlamak zor değil. Yazın yaklaşmasıyla beraber böceklenme ve bulaşıcı hastalıklar her yıl artar. Kampanya sahibi Gündüz Alapınar, belli ki benzer kaygılara sahip ve Sağlık Bakanlığı'ndan toplumsal bilinçlendirme çalışması yaparak çöp konteynerlerinin ve klozet kapaklarının kapalı tutulması konusunda halkı bilinçlendirmesini, bu konuda duyurular yapmasını talep ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org kentsağlığı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada küçük esnafın sorunlarını dile getiren ve küçük esnafın yaşaması için bazı düzenlemeler yapılmasını talep eden bir kampanya var cemal Öztürk tarafından başlatılan kampanyanın talebi, büyük alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin kısıtlanması, küçük esnaftan vergilerin kaldırılması, devlet kurumlarının küçük esnafla alışveriş yapılması için kamu spotlarıyla çağrılarda bulunması ve yeni iş yeri açılışları için destek verilmesi. Eskiden her şey küçüktü ve iş yeri açmak bu kadar zor değildi. 500 metrekare içinde 4-5 tane market olur mu arkadaşlar? Mahalle bakkalları, terziler, büfeler, manavlar, kasaplar, Kısacası küçük esnaf zor günler geçiriyor. Avrupa Birliği Uğurum Yasaları adı altında her şey değişti. Herkes para kazansın, herkes ekmeğini evine götürsün ki devlete insanlar yük olmasınlar. Herkes memur olursa durum ne olacak peki? Diyerek hem sorular yönelten hem de derdini anlatan Cemal'in kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org slash küçük esnaf adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya hayvanları konu alıyor fakat konu biraz içler acısı. İstanbul'dan Damla Kara tarafından başlatılan kampanya, Kocaeli Seyitaliler Köyü'nde iki kişiye ait özel mülk içinde sayısız köpeğin tutulduğunu iddia ediyor. Seyitaliler'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Köpekler açlıktan birbirlerini yiyorlar. İki şahsın özel mülkiyetinde tuttuğu yüzlerce köpek açlıktan, susuzluktan, hastalıktan sürekli ölüyor. Büyük köpekler hayatta kalabilmek için canlı canlı küçük köpekleri yiyor ve özel mülkiyet olduğu için belediye hiçbir şey yapamıyor. Normalde o köpeklere el koyması gerekir ama bunu yapmıyor. Lütfen Kocaeli Seyitaliler Köyü'ndeki bu katliamı engel olalım. O canları oradan kurtaralım diyerek seslenen damanın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org slash köpek hapishanesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada doğru ve hedefe hızla gidecek net bir kampanya nasıl yaratılır diye merak edenler için bir bölüm var sırada. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğümüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bazense henüz olgunlaşmamış kampanyaları paylaşıp zaman içinde gelişmelerine dahil olmanızı istedik. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı görme zamanı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım, talebin net ve gerçekten elde edilebilir olması. Yani oturduğumuz yerden, dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine, savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak talebi kurgulamak çok önemli.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 Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığa hashtag etiketleri ekleyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözüm daha da hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla da konunuzla da ilgili çıkan haberleri haberler bölümüne eklemeyi, Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanızın tweetlendiğini göstermek için atılan tweetleri destek ekle bölümünden eklemeyi unutmayın.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 noktaorg Tr rehberler adresinden bulabilirsiniz Esen kalın